Bunda asıl Ebu Davud ve başkalarının tahriş ettikleri Saad bin Vakkas'ın hadisidir. Muşarun İleyh diyor ki, Peygamberle birlikte bir kadının yanına gittim. Ne bakayım ki önünde hurma çekirdekleri yahut ufak taşlar vardır. Onlarla tesbihlerini sayıyordu. Peygamber ona, bundan daha kolayını ve daha faziletlisini sana söyleyeyim. Sübhanallah adedemâ haleqa fissemâ ve Subhane Allahi adedemâ خَلَقَ فيلْ ارض ve Subhane Allahi adedemâ خَلَقَ بينَ ذَٰلِك ve Subhane Allahi adedemâ hüvve خَالِقٌ ve Allâhu Ekberu mithlu ذٰلike ve Elhamdu Lillâhi mithlu ذٰلike ve La İlahe illallâhu mithlu ذٰلike ve La Havle ve La Kuvvete illâ Billâhi mithlu ذٰلike Buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu taşlarla tesbih saymaktan men etmemiştir. Eğer mekruh olsaydı men ederdi. İşte bu hadiste taşlarla seba ile tesbih ve zikrin sayılmasına delil vardır. Bu hadisi Tirmizi, Nesai, İbn Mace, Hakim ve daha başkaları tahric etmişlerdir. Kaldı ki Elbani'nin mevduu saydığı deyleminin hadisini Şevkani de naklediyor ve mevdudur demiyor. Neticeyi meram namaz tesbihlerini parmakla yapmak sünnettir. Seba da caizdir. Bid'at tarafı sebahaya üfürmek ve dili kıpırdatmaksızın devretmektir. Metin Yine kitap ve sünnetle sabit olmayan bazı virtleri yahut sözleri belirli vakitlerde okumak yahut şahsın uygun gördüğünü kendine virt edinmesi veya evliyanın tabutlarını öpmek, şeriatta olmayan şeyleri itikat etmek şiddetli bid'atlerdendir. Hem mesela... Sofilerin çıkarttıkları raks ve benzeri hareketlerle Allah Teala'ya kurbiyeti talep etmek, bazı taşları, ağaçları kutsi ve mübarek olarak inanmak, sonra bunlardan medet beklemek, ihtiyaçları bizzat defetmeleri için muayyen şahıslara gitmek, hepsi bidatlerdendir. Mezkur kitabında i̇bn Hacer bunların hepsini tasrih etmiştir. Haşiye 27 Şahısların sebep değil, fail olduklarına inanmak küfürdür. Bu husus 8. dipnotta izah edilmişti. Burada yine cahil sofilerin ve tarikat münkirlerinin çatışma noktası vardır. Mesela bir sofi der ki, biz rabıtayla her şeyi şeyhimizden öğrendiğimiz için kitaba ihtiyacımız yoktur. Çünkü biz şeyhimizin himmetiyle Allah Teala'ya kavuşuyoruz. O bizde tasarruf eder, terbiye ve irşat eder. Ve bu bahane ile tasihi itikattan, ilmi hali bilmekten aciz kalırlar. Sadece rabıta veyahut vicdani bir suretle ilmi öğrenmek mümkün ise de, adetullah böylece cari olmadığından sofilerin bu iddiaları korkunç bir hatadır. Eğer kitap ve sünneti kastederlerse küfürdür. Gerçek şu ki bu iddianın iki sureti vardır. a. Kitap ve sünnete mutabık ve muvafık mücerred vicdanla öğrenmek, ashabdan nakl olunmamıştır. Bilakis ashabın hepsi zahiri ilmi tahsil etmekle emrolunmuşlardır. Bu takdirde hem zahiri ilmi tahsil etmek, hem de üstadın dua ve bereketiyle ve himmetiyle Allah-u kavuşmayı talep etmek meşru ve vakidir. Buhari'nin de tahriş ettiği Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın cübbe meselesi konumuza örnektir. Şu halde ilimden istifade, ve üstadın üstadiyetinden istifaze ile allah Teala'ya kavuşmak mümkündür. Bu iki kanatla kavuşan zül cenahindir. Bunlardan birini inkar etmek bid'at ve dalalettir. Hasılı allah Teala'nın huzuruna varmak için batınî ilim maksat ise de zahiri ilim şarttır. Namaz ve abdest gibi. b. Vicdani şeyleri zahiri ilme tercih etmek ve bütün zahiri ilimleri terk etmek, yahut şeriate muhalif olan şeylerin dahi hakikat olduğunu iddia etmek zındıklıktır ve çirkin bidattir. İşte Üstad-ı Azam'ın kastettiği çirkin bidatte budur. Şunu da bilmek gerekir. Üstaz kelimesi Farisi'de birleşik bir isimdir. Yani kitap ve sahibi. Bu takdirde kitabı erbabından öğrenmek gerekmektedir. En doğru yol ''Müridin aklı ve dimağıyla kitaptan ilmi kazanması, kalbiyle de üstazın kalbinden nurları istifaze etmesidir.''